Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir insan defalarca tövbe eder, yine günaha dönerse, önceki tövbeleri günah olur mu? Değerli kardeşlerim, samimiyetle tövbe eden tövbesini bozsa da asla Allah'a tövbe, e, tövbe etmekten geri kalmamalıdır. Tövbe etmeye devam etmeli ve tövbesinde sabit durmaya çalışmalıdır. Yani tövbe eden kişi bir daha günah işlememek üzere tövbetmen etmen ama e, günah işlemeyecek diye bir durumda söz konusu değildir. Çünkü hep insanlar hatalarla doludur ve defalarca da hatalar yapabilir, aynı hataları da tekrar edebilir. Ama bu demek değildir ki. E, günahına tövbe etmeyecek. Ben nasıl olsa tövbemi bozuyorum diyerek tövbe, tövbeden uzak durmamalıdır. E, kaç defada tövbesini bozsa ısrarla tövbe etmeye devam etmelidir. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayette şöyle buyurmaktadır. E, makul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. Demek ki ölüm gelmeden önceki tövbeler kabul olur. Ölümün geldiğini anlayan kişinin tövbesi kabul olmaz. Bu ayetten bu anlaşılıyor. Yani ölene kadar tövbe edebiliriz. Müslüm'de Ebu bir rivayetinde şöyle geçiyor. Resulullah ve Vesselam nefsim elinde olan zata yemin ederim ki eğer siz hiç günah işlemeseniz Allah sizi toplan helak eder. Günah işleyen, arkasından da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret eder. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, istiğfar eden kimse Günde yetmiş de tövbesinden dönse günahta musır sayılmaz. Demek ki kardeşlerim ne kadar dönersek dönelim tövbemizden yine de tövbe etmeye devam etmeliyiz. Ebu Hureyri radıyallahu anh yine anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabbinden naklen buyurdular ki bir kul günah işledi ve Ya Rabbi günahımı affet dedi. Hak Teala da Kulun bir günah işledi, arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve ey Rabbim günahımı affet dedi. allah Teala da kulun bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır buyurdu. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve ey Rabbim beni affeyle dedi. Allahü Teala da kulum günah işledi ve bildi ki günahı affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Ey kulum dilediğini yap, ben seni affettim buyurdu. Bu hadisten de, Rabbimize tövbe edince tövbenin kabul edileceği açıkça anlaşılmaktadır. Bu Buhari'de Tevhid bölümünde, Müslim'de yine Tevbe bölümünde geçen sahih bir rivayettir. Büyük hadis alim İmam Nebevi e, bu hadis hakkında şöyle diyor. Günahlar yüz kere hatta bin ve daha çok kere tekrar edilse de kişi her seferinde tevbe etse tevbesi makbuldur. Veya bütün günahlar için bir tek tövbetse etse bile yine tövbesi sahihtir. Zaten tövbe kardeşlerim bir nevi Allah'tan özür dilemektir. Peygamberimiz e, aleyhissalatü vesselam e, şüphesiz Allah tekrar tekrar günah işlediği halde üst üste tevbe eden kulunu sever buyurmaktadır. Bu da müsnette geçen bir rivayet. E, bir hadiste de istiğfar eden kimsenin günde yetmiş defa günahını tekrar etse bile günahında ısrar etmiş sayılmayacağı bildirilmektedir. O halde kardeşlerim günah ne kadar da işlesek gidecek. Başka kapımız yok. Affettirecek başka kapımız yok. O halde e, gayret etmeliyiz. Tıpkı hadiste buyurulduğu gibi sütün memeye geri dönmemesi şeklinde tövbe etmeli. Yani ısrarlı olmalı. E, bir daha günaha dönmemeye çalışmalıyız. Ama döndük diye de tövbeden uzak durmalıyız. Yani şeytan şöyle de kandırabiliyor. Nasıl olsa sen tövbeni bozdun, hangi yüzde tövbe edeceksin? Bir daha tövbe etmeye yüzün yok şeklinde insanları kandırarak tövbeden uzak tutmaktadır. Bu şeytanın oyununa gelmemeli ve devamlı tövbe etmeli ve bir daha yapmamak üzere gayret göstermelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.